Plastik atıkları gelmesin talebiyle Change.org Taksim Plastik'ten Kurtul adresinde bir imza kampanyası başlatan Doktor Sadun Bölükbaşı 2020 yılı itibariyle Türkiye'ye başka ülkelerden yapılan plastik atık ihracatının 2 yıl gibi kısa bir süre zarfında %1200 arttığını vurguluyor ve plastiklerin zararlarına yönelik şu bilgileri aktarıyor. Kullandığımız plastiklerin sadece %9'u geri dönüştürülür, geri kalansa çöpe atılır ya da depolanır ya da yakılır. Fosil yakıtlardan ve toksik kimyasal katkı maddelerinden elde edilen plastiğin geri dönüştürülmesi veya yakılması sürecinde ortaya çıkan hava kirleticileri ve toksinler ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Türkiye'de plastik geri dönüşümü çok sayıda insanın sağlığına zarar vermekte ve çevreyi herkes için olumsuz etkilemekte. Ayrıca kampanyacı 2019 yılında plastiğin küresel üretimi, bertarafı ve veya yakılması faaliyetleri sonucunda atmosfere 850 milyon metrik ton sera gazı salındığının bunun da yaklaşık %90 orta ölçekli kömür santralinin çıktısına eşit olduğunun altını çiziyor ve ekliyor. Plastik kullanımı öngörüldüğü gibi artmaya devam ederse 2050 yılına kadar plastiklerin üretiminden ve yakılmasından kaynaklanan sera gazı emisyonları küresel karbon bütçesinin %15'ine ulaşacak ve böylece küresel iklim hedeflerine ulaşılması son derece zor hale gelecek. Fakat kampanya başladıktan kısa bir süre sonra Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesi'nden güzel bir haber geldi. Avrupa Birliği dışına atık sevkiyatlarının düzenleyen kuralların güçlendirilmesi Türkiye gibi OECD üyesi ülkelere yapılan atık ihracatının daha yakından izlenmesi konusunda bir karar alındı. Kampanya Change.org Taksim Plastik'ten Kurtul adresinde devam ediyor. Yani 180 kömürlü termik santralin emisyonuna bedel olduğunu doğrusu plastik yakımının ben de bilmiyordum korkunç bir şey. İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Florya mahallesinde çöp konteynerlerinin ayrıştırma konteynerleriyle değiştirilmesi talebiyle bir kampanya başlatmış. Çok duyarlılar Florya için sıfır atağa geçiş başvurusu başlıyla Change.org Taksim Florya adresine başlatılmış kampanya. Sürdürülebilirlik yaşamın kendi için elverişli bir ortam yaratma kapasitesi ifadelerine yer verilmiş kampanyada. Çevre ve gelecek nesillerin beklentileri üzerinde olumsuz bir etki yaratmadan mevcut ekonomik ve sosyal gereksinimlerini karşılamanın düşünüldüğü kadar zor olmadığını dile getirmişler. Diyorlar ki çok uzak olmayan bir tarihte bugün almadığımız kararlar için pişman olacağımız artık bilimsel istatistiklerle kanıtlanmış bir gerçek attığımız her çöp. Milli servetimiz, organik atıklarımız ve şehirlerimizin ürettiği biyolojik dışkı tarlalarımız, bu ürünler birer gübre, birer enerji kaynağı diyorlar. Doğal ve üretime dayalı servetin yeteri kadar iyi değerlendirilmediğine dikkat çeken kampanya, değişimin evlerde başlaması gerektiğini savunarak Florya'daki klasik tekli metal çöp konteynerlerinin modifiye edilerek farklı renklerde ayrıştırma konteynerleriyle değiştirilmesini talep etmişler Change.org Taksim Florya. Adresinde gönül ister ki sadece Florida'da değil ülkenin her tarafında bu gerçekleştirilsin ama daha önemlisi sıfır atık yani hiç çöp üretmeyelim dolayısıyla da ayrıştırmaya ihtiyacımız kalmasın. Akbelen Ormanı için Change.org Taksim İkizköy direniyor adresinde başlatılan kampanyada mücadele devam ediyor. Akbelen Ormanı'nın civarındaki termik santrali kömür temini için kesilmesine karşı açılan davanın 3. bilirkişi raporunda Ormanın kömür madenciliğine açılmasının uygun olduğu belirtilmiş. İkiz Keçör Komitesi ise tabii ki bunu bilimsellikten uzak diyor ve itiraz ediyor. Hatta bilirkişi heyeti hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Tartışmalı bilirkişi raporunun ardından maden sahası ile ilgili Ağustos ayında verilen yürütmenin durdurulması kararı da mahkeme tarafından kaldırılmış. Dolayısıyla artık çalışmalar devam edecek gibi görünüyor. İkiz Köylüler olarak yalnızca yaşam alanlarımız, zeytinliklerimiz ormanımız için değil, Tüm dünyadaki insanların evrensel hakkı için mücadele ediyoruz. Bizler bu baskıların ömrünü dolduran kömür madenleri ve termik santrallerinin son çırpınışları olduğunu biliyoruz. Yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması bizleri yıldıramaz ve haklı mücadelemizden vazgeçiremez. Şimdi mücadelemize her zamankinden daha sıkı sarılacağız. Yaşam alanlarımızı, yaşam kaynaklarımızı için direnmekten asla vazgeçmeyeceğiz diyor İkizköy Çevre Komitesi. Change.org taksim ikiz köy direniyor adresinde kampanyaları devam ediyor. Urla'nın zeytin alan girişinde bulunan Şirin Kent Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından yapılmak istenen depo mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Mahallenin içinde yer alan ve tapuda zeytin ağaçlı tarla olarak adlandırılan alanın dışında depo projesine karşı çıkanlar protesto yaptı ve Change.org taksim zeytin alanı adresinde bir kampanya başlattı. İl Tarım Müdürlüğü'nden alınan yapı ruhsatının tarlanın %20'lik kısmının depo yapılabileceği belirtilmiş ama %20'lik kısmının çoktan aşmış bu ve Urlalılar ses çıkartıyorlar Change.org Taksin Zeytin Alanı adresinde. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel programını derleyen Nil Ormanlı Balpınar, Ebru Tepeler ve Büşra Yar, sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler dilekleriyle